Risale-i Nur Külliyatı'nda en ciddi bahsedilen iki ayrım mesele. Taklidi iman, tahkiki iman. Babaannemden duydum, dedemden gördüm. Benim amcalar hacıydı. Babam ters taklayla tavaf ederdi. O yüzden dini seviyorum ha? Taklidi iman. Örnek göstereyim mi taklidi imana? Gel. Sufle ver, sufle ver. Tahlidi iman suflesi ver bize. Taklidi iman suflesi. Hah. Bize bir taklidi iman örneği göster. Sen. <gülüyor> Sen tahkiki iman göstermeye çalış. Zaten yapamayacaksın, ben oradan senin taklidi iman olduğunu ispatlarım. Tahkikiz ya. <gülüyor> Hadi felsefe yapmamak önemli değil Asla işki koymadım. <gülüyor> Kaç yıldır gayrim meşhurdayım işki koymadım bazen. Tahkiki mi iman? <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorsam da niye sorar? <gülüyor> Taklidi iman örneği ver bana. Taklidi imana sahip olanlar hangi cümleleri kullanır? Kalbim temiz, kalbim safi. Annem babam namaz kılıyor diye sıkılıyorum. İşte ya benim tanıdığım Allah beni cehenneminde yakmaz ki ne kadar tanıyor yani. Eğh. İnanmıyorsan... Benden de <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka Devam et. Başka örneklerim, ee, ben bu konuya çalışmadım. <gülüyor> Tamam buraya kadar problem yok. Şimdi bana tahkiki, tahkik iman örneğini ver. Tahkik ne demek? Tahkik hakiki demek. <gülüyor> Hangi tahkik iman? mi? iman? Sağlam iman. Tahkik ne demek? Tahkik ne demek? Şu kadraja gel kadraja tahkik gel. Açma, gel, gel. Tahkik ne demek? Bak işte şu an bir taklidi iman örneği görüyoruz yine. Ben zaten şey için yani hakikat için böyle yapıyorum. Sektelim yani takip ediyorum. <gülüyor> ne demek ya? Araştırmak demek. Evet araştırmak. Tahkiki iman ne oluyor? Araştırdığın iman oluyor yani. yani. sebep sonuç ilişkilerine bağlayarak çıktığın, kadettiğin bir mesafe oluyor. Evet. Doğru mu? Evet. Burada da hadi varsaydım kabul ettim yani burada da. Tamam biliyorsun. Tahkiki iman kaç ayrılır? Tahkiki iman kaç ayrılır? Hı. Tahkiki iman. Hayır. その… <Gülüyor> <Gülüyor> Tahkiki miymiş iman? <Gülüyor> Tahkiki iman kaç ayrılır? Tahkiki iman kaç ayrılır? Bak mesela sen şu an iki ayrıldın. Evet. Bedenin burada ama aklın başka yerde. Sinapsların iflas etti. Bırakın artık beni terk edin diyor. Şimdi ben diyorum ki peki tahkiki iman kaç ayrılır? Birçok mesela ayrılabilir. Kaç ayrılır söyle. Sana sordum. Sen söyle lan Ömer. Arkadaşlar bak ki Ömer gelsene be. Gel gel gel. Ömer gel buraya. Gel gel gel gel gel. Bütün kadrajları kapat gel buraya. Gel Ömer. gel Ömer. Gel Ömer. Nefsiyle gemi çeken adam gel. <gülüyor> Sığmıyorum. Ömer Ömer Gel Hasan gel sen de gel. Gel gel gel iyice sıkış. Önde böyle iş şey Yok sen de onun yanına gel. Sığdığı kadar sığmadığı kadar. <gülüyor> Ömer tahkiki iman kaç ayrılır? Az önce arkada dans ediyordun. <gülüyor> Ömer tahkiki iman kaç ayrılır? <gülüyor> Can sen söyle. Abi. Gel de buraya gel. <gülüyor> gel buraya. <gülüyor> iki at, at gibi koşmak kolay. <gülüyor> Bütün ekip burada. Tahkiki iman kaç ayrılır? Bilmiyorum abi. Tahkiki iman sizin gibi üç ayrılır. Birincisi ilmel yakin. Yani bir yerde duman görsen. Orada ne var dersin? Ateş. ateş. ateş. Neyle bildin bunu? İlimle. İliminle. İkincisi aynel yakin. Gittin ateşi gördün, aa burada ateş var dedin. Bu bir üst mertebesi. Üçüncü de hakkel yakin. Elini soktun, yandın ve ateşi hissettin. Şimdi dağılın buradan. Ben biliyordum aslında. <gülüyor> Konu başlığını unuttum. Yanlış derse çalışmışım. Üç temel mertebeden oluşan hakiki. Yani tahkiki. Yani araştırmacı iman. Neden benim için önemli olsun Mehmet kardeşim? Yani bu kadar beseleleri anlattın. Çok önemli olduğunu bahsediyorsun. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Karşımda çok güçlü bir adam olduğunu düşünün. Aslangiray gel lan. Yine yapak gel. Gel gel gel. Üçü İyi malzemem. Aslangiray'ın karşımda duran... Çok güçlü bir adam olduğunu düşünün. Elimde bir parça elma tutsam. aslan Aslangiray bu elimdeki elmayı istediği zaman alabilir misin benden? Her türlü alırsın. Her türlü alırsın. Peki ben bu elmayı ağzıma yaklaştırsam sen yine muazzam güçlü bir adamsın. Tam buradan da alabilir misin bu elmayı? Alırım abi. Alırsın. Peki ağzıma soktum tam ısırdım. Oradan da alabilir misin bu elmayı? Alırım inanam. Alırsın çok güçlü bir adamsın ayırır alırsın. Attım elmayı midemde daha birinci saniyesi. Oradan da alabilir misin? Ya bu takar yine. Bıçağı takar yine alırım diyorsun. Peki ben o elmayı yedikten sonra sindirdim ve vücud yerine gitti teneffüs etti. Ondan sonra alabilir misin? Alırsın ama elmayı değil. Aslında kovulmayacağımı bilsem onu alır mısın? Kov Tamam da al şimdi. Haybol haybol. Arada yine bir şey arıyorum. Midede sindirilmiş bir elmaya artık şeytanın eli yetişemediği gibi sizde de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mertebeye ulaşmış bir iman artık şeytanın elinin ulaşamayacağı bir yerde demektir. İmanın mertebesinin faydasının ne olduğunu insan iyi anlaması lazım. Şöyle düşünün, bir gün bir yerden ev aldığımı söylüyorum size ve siz de arkadaşımsınız, tabii ki de soracaksınız. Köşe bir mahalleden 5 bin liraya mı ev aldın, yoksa akıllı sisteme yüzlerce milyarlık ev mi aldın diye. Nasıl ki basit bir evin bile mertebeleri, kalite farkı mevcutsa cennetin de tabii ki mertebeleri olacak ve sizin imanınız ölçüsünde cennetin hangi kademesine yerleşeceğiniz tayin olunacak. Meseleyi derinleştirmenin vakti geldi sanırım. Sen de ki Mehmet abi cebimde 3 milyar param var. Ben de desem ki tamam oğlum inandım. İşte buna taklidi iman denir. Ama desem ki ya Yusuf hele göster şu parayı. Ben nereden bileyim cebimde olup olmadığına? Delilli bir şekilde gösterilmesi ise bu işin tahkiki iman kısmı olur. Efendimiz aleyhisselam peygamberliğini ilan ettiğinde bu koca kainatın bir yaratıcısı olduğuna inanmamızı istedi. Biz tamam hemen inandım demeyiz. Gerçekten elçi misin? Bir Allah var mı? Varsa o bir midir? Tabii ki de sorgulamak isteriz. Hatta kimilerine bu sorguda yetmez. Belki mucize görmek isterler. Ben uzun süre, yani eski hayatımda bir Allah'ın varlığına inanıyordum. Ama nasıl bir Allah, nasıl o razı edilir? Özellikleri, sıfatı, esması bunlar nelerdir? Bunları bir türlü anlayamıyordum. Sadece dedikleri için inanıyordum. Ta ki kainat kitabını müşahede edene kadar. Bir gün ağaçtan düşen bir yaprak bulsanız taklidi imana sahip birisi işte bunu Allah yarattı der ve geçer. Ama tahkiki imana sahip birisi üzerinde incelemeler yapar ve der ki bu yaprakta ince bir sanat var, ince bir geometri var, hassas bir ölçü var, nizam ve intizam var. Demek bu yaprağı önüme sunan Allah'ın bu sıfatları mevcuttur. İman hakikatleri temeli olmayan bir insan, zemini örülmemiş bir binanın karton piyerlerini yapmak ne kadar mantıksızsa aynı şekle dönüyor. Bizim ise esas problemimiz iman hakikatlerinde zafiyetler, hastalıklar, bedeni yen kurtçuklar mevcutken hala ibadetlerin daha ön planda tutulmasını sağlıyoruz. Bir dönem. İstanbul'da muhabbet ettiğim birisi tadil erkanla namaz kılan bir çocuğa denk geliyor. Tabii çocukta muhabbetlere başlıyorlar. Allah, kitap, Kur'an vesaire. Çocuk tadil erkanla namaz kılan bu azzam takvalı bir çocukken konu meleklere geldiğinde bence melekler konusu saçma. Aklımda almıyor zaten diyor. Soruyorum sana kardeşim. Sence bu çocuğun o anki durumu nedir? Paket olan iman hakikatlerini bozduğundan dolayı belki de namaz kılan bir kafirdir. Etrafınızda muhabbetler edin. Çevrenize nasıl bir Allah'a iman ettiğini sorun. Ben soruyorum ve duyduğum cevaplar inanılmaz. Bir tanesi şöyle dedi. Ben Allah senden çok inanıyor ve senden çok seviyorum. Ama benim inandığım Allah yakmaz ki. Siz abartıyorsunuz dedi. Soruyorum sana. Kur'an'ın bahsettiği Allah'la onun inandığı Allah aynı Allah mı? İnsan kainata bu şekilde baktığında anlıyor ki gündüz güneşin resmi, gece her şeyin üzerine çekilen örtü, gittiğiniz bir piknikte sallanan yaprak bütün bunlar Sani Zülcelal olan Allah'ın birer sanat eseri. Sizlere ben buradayım, özelliklerimi tanıyın deme şekli. Birden eline konan bir sinek, alelane bir şey değil, Allah'ın bütün kainat toplansa benzerini yaratamayacağı bir sanat eseri. Romantik arkadaşları iyi bilir. Eşinizin size bir gül uzatması ne demektir? Seni seviyorum, çok kıymetlisin benim için. Peki bütün kainatı güller ve envai çeşit çiçekleriyle senin için süsleyen Allah sence seni sevdiğini beyan etmiyor. İstese daha küçük bir lambayla aydınlatabilecekken dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneşi işte bak gör bunun üstü başka biat edebileceğin biri güç boşuna arama diye mıdır? Sanatkar ile bağlanınca üzerindeki esma mühürlerini okununca sen bile ruhi zemine bir halife oluyorsun Yoksa bil kasaptaki et senden daha kıymetli çünkü o yenir sen mundarsın, yenmezsin. Şu an yapılan bir hata, genç kardeşlere sürekli ilk olarak ibadetlerin anlatılması. Bize düşen iman hakikatlerini ders vermek. Çünkü o çocuk nasıl namaz kılacağını biliyor ama ne için namaz kılacağını bilmiyor. Bize düşen o balı yedirmek. Biz ona balı yedirirsek suyu kendisi arayıp bulacaktır zaten. Gelsene lan sen bitir gel. Bitti de lan. Bitti de. <gülüyor> bu kadar mı sadece? Sadece bu videoyu bitti demek için mi çağırdın beni? Tamam bu <bile> fazla. <gülüyor> bitti tamam. <gülüyor> Eğer bu video size ulaştıysa paylaş başkasına vesile ol. sen de bu hizmetimizle ortak ol. Dualarımıza pay al. Ahirette kardeşimiz ol.